Hızır Aleyhisselam yaşıyor Bu mu? konuda ihtilaf vardır. Asrımızın alimlerinden Yusuf El Karadavi Fetava Muasire adlı kitabında bu konuyu işlemektedir. Ve şu ayeti delil olarak ileri sürüyor. Efe'in mitte fehumul halidûn Cenab-ı Allah peygamber Efendimiz'e hitaben bu ayet-i kerimede sen öleceksin de diğerleri ebedi mi kalacaklar dünyada? Hmm. Ee, ayet-i kerimesini delil olarak ileri sürüyor. Diyor ki bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre peygamber Efendimiz'in vefatından sonra artık kimsenin dünyada daimi kalacağı söz konusu değildir. Ee, buna göre Hızır aleyhisselam da vefat etmiştir diyor. Ama hmm. bazı alimler de hayır Hızır aleyhisselam kıyamete kadar e, muammer olacaktır, yaşayacaktır ve hala hazırda da hayattadır derler. Hmm. Özetle bu konu alimler arasında ihtilaf konusudur. E, bu imani bir mesele değildir. E, i̇badetlerimizle ilgili bir mesele değildir. Hayatta olsa da, olmasa da, bizim kendi İslami yaşantımızı, ibadet hayatımızı devam ettirmemizde fayda var. Bu gibi şeylere takılmanın bize bir faydası yoktur. Onun için madem ki ihtilaflı bir konudur, kişi Ali Aleyhisselam hayattadır dese de, ölmüştür dese de, itikadı açısından kendisine bir zarar, gelmez. Peki hocam yaşadığına dair iddiaların sebebi nedir? Yani şimdi ulema öteden beri kitaplarında bu konuyu işlerken Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas peygamberin hı hı. bunların hayatta olduklarını söylerler. Hatta sene'nin belli gününde, zannedersem mayısın ilk haftasında 5'inde veya 6'sında İlyas peygamberle Hızır peygamberin buluştukları ifade edilir. Ama dediğim gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e e, nazil olan o demin hmm. okumuş olduğum ayet-i kerimeyi delil gösteren Yusuf el-Karadavi muasir alimlerden malumunuz. Fetava muasire adlı kitabında e, onun hayatta olmadığını ifade ediyor. Dediğim gibi ihtilaflı bir konudur. Hmm. Yani kişi onun hayatta olduğuna inansa da inanmasa da yani bu onun itikadı açısından bir problem teşkil etmez evet